Mr. Smith, Bu bir parçacık eti kemiklere izgarete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladı. Sonra onu başka bir yaradan insan haline getirdik. Yapı yaratanların en büyücülüğü olan Allah tek yücedir. Sonra muhakkak ki anından elden öleceksiniz. Sonra da şunu sizler kıyamet gününde tekrar diriltmek istersiniz. Ancak biz sizin üstünde yedi yolu var Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Müfessirlerin çoğu ayetteki yedi yolu, yedi Gök olarak yorumlamışlardır. Müfessir hamliyatır ise bu yeni yoldan insanın yedi idrak yolunu anlatırlar. Bunları da görme, eşitme, tatma, koklama ve dokunmadan ibaret beş suyuyla akıl ve vahiy yolları olduğunu derim. Thank wow. wow.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 Eri yalanlamalarına karşı bana nüfuz de yardım deyin. <gülüyor> Bunu da ona şöyle var edeyim: Gözlerimin önünde, muhafazamız altında ve bildiğimiz şekilde gelir ya. Bizim emrimiz gelip de. Sular çoğalıp yükselmeye başlayıp Her herkesten eşler halinde iki tane ve bir de işlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki ailede gelmeye aldım. Zor verilmiş olanlar konusunda da bana hiç siyah var. Mı? dirà ma che te verilmeyen bu peygamber bazı tefsircilere göre Hud Aleyhisselam veya Salih Aleyhisselam'dır. Onun kavginden kendi yolunda ahirette ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah Bu varlıklı kişiler bu Dediler, sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yerinden yer, sizin işinizden de içer. Vâin etramdun başaram minleku. I'm you terk payılmaktadır. <gülüyor> Gerçekten onlar insanlara yan olarak kendilerini ferakete An bizi uzay'a onlar yola gelir diye kitabında. Müfsir de maşeriyelere ayet onlar ve eşrafındaki eşraf gele gelecektir. Bu söy yani Tevrat, ve sonra vahyetmiştir. Benim oğlunu ve annesini de kudretinizle bir Onları Yeah, yeah. Peygamberler'e de onun soruncusu olan Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e yürüntülen bu hitahtan inkarlıların kanaatlerinin aksine peygamberlerin de birek peşek olduğu ve onlar için Allah'ın lütuf olan güzel ve helal ıslıklarla yararlanmanın bir kusur olmadığı asıl önemli olan ve onlara yaraşan şey, iyi davranışlarda bulunmak, Allah'a en güzel şekilde kulumu etmek olduğunu anlaştıkları. Şüphesiz bu insanlar bir tek hürmet olarak sizin hürmetinizdir, ben de sizin şahmetinizdir, öyleyse, Ne var ki insanlar kendi aralarındaki dağılım, işlerini parça parça bölürler, her grup kendilerinde bulunan fikir ve davranışları seviyip bölüp dedirler. Şimdi de onları bir zamana kadar kaflet ve sapıklarıyla başlar. Baş Hadi ki onlara geldiğimiz serbest ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyor. Hayır, onlar işin farkına varmıyorlar. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülüklerin sakınanlar, Rablerine ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri, kalpleri çarparak yapanlar. İşte onlar. Ayrıca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tedbiyi, mesela ataları Hazreti İsmail'in tedbiyinin bir devamı Yani bunlar hak değil, büsbü tanımaz değillerdir. Resulullah dürüst ve güvenilir bir insan olduğunun tek âlemidir Hakkınızı ve zeki olduğundan da şükreden yoktur. Bununla beraber yine de inanmıyorlar. Çünkü haktan yani doğruluktan, gerçekten ve üstten Kendileri hakka uyacakları yerine hak kendi adını ve isteklerine Eğer hak onların kötü arzuları ve isteklerine uysaydı, mutlaka bu nedenle gelip de bunlar ağzına bulmanına bozulur, derdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine, söz ettiler. bilemez. Müfessülerin göre ayetteki şan ve şereflerinden varsa, Buna vesile ve olan Kur'an'dır. Dite ki İslam'da Müslümanların hakimi yine sadece izliyetü Arab'da. Arap yani Arap'ın sınırlarını aşmaz kelim. Kur'an-ı Kerim bu yüce kitap kendilerine indiği ile Hazreti Muhammed'e de gelmem. Bu milletin iyileştirmekle kalmamış. Ayrıca Kur'an yoluna koyulan pek çok milletler cihanın en büyük milletlerinden biri olmak Resulüm, sen bir olma işaretine ulaşmışlardır. Resulü yok zaten onlardan bir karşılaştık izliyorsunuz. Rabbin mübarekliği daha hayırlı olsun. O ödülük verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek What? kimdir diye sor. Bunlar da Allah'tan diyebilir. Şu anda siz Allah'ını korumaz mısınız? Diye. Eğer diyorsanız söyleyin her şeyin merakı oturu mülküliyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan, kendisi her şey koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan Buna muhtaşca da olmayan kimdir diye sor. Bunların da hepsi Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz? De. Bu ayetleri açıkça anlaşılacağı üzere cahillerin arapları, onların kalıntıları olan inatçı düşükler, esasen Allah'ın varlığına ve onun kainat üzerindeki hakikiyeti ve tasarruğuna inanıyorlar. Bununla beraber 83. ayetten anlaşılacağı yani üzere Hz. Muhammed'in Risale'de onun tehdit ettiği İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar. Ayrıca ayette de azri bedenine özellikle öldükten sonra tekrar yani ahiret inancı da Bel ve متى <تصفيق> الله <تصفيق> her kuşun orta konulmuştur. Buna göre kainatın varlık ve nizamındaki mükemmellik Allah'ın varlık ve bilginin bir ifadesi ve de delilidir. Allah kayıtta şahit şahadet eden bilendir. O müşriklerin ortak koşulları şeylerden çok yüce Gayet ve iki ayrı bilgi alanını ifade edelim. Gayet alanına diren bağlanması aktı ve duyuk ortamlarının idrak gücünü aşın. Ancak bir kısım kabiliyetlerin bir ölçüde size bildikleri, bununla beraber en doğru bir şekilde vahiy yoluyla bize dikkat edelim. Esasen kayıp olan bilgiler diyardı bir iman alanıdır. Hiteken Bakara suresinin başında da işaret edildiği gibi Âlemdir ifade edildiği bulanan iman efrad-ı hakikîl-bekî bilgiler, bilgilerimiz budur. Şahat ise gayrı aksine, tecrübe ve müşahede sahasına giren duyulan âleminde bu âleme ait eşya ve olayları ifade eder. Resul ne ki? Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdit, dünyanın sıkıntı ve özelliği azabı mutlaka göstereceksen bu durumda benim zalimler topluluğunun içinde bulunur durma ey sahibim. biz onlara yönettiğimiz sevgimi sana göstermeye en öteki kadiriz sen kötülüğü en Onların yakıştırmakta oldukları bir şey çok iyi bilmekteyiz. Ve teki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sayınır, Onların yanında bulunmalarından da sana sayılır. Rabbim. What the Allah Teala büyük bir nimet olan dünya hayatını şirkle, inkarcılıkla ve kötülükler işleyerek geçirdikten sonra ölümün dehşeti karşısında iş işten geçince uyanan, ancak cehennem azabına uğramaktan kurtulamayan bedbahlara o zaman yönelteceği hitabı ve onların aciz ve itiraflarını bu ayetle ifade buyuruyor. Size ayetlerim okundu da siz onları yalanladınız değil mi? Derler ki Rabbimiz azgınlığımız bizi aldattı. Biz bir sapıklar topluluğu idik. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Buyurur ki alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın artık. Zira kullarından bir zümre Rabbimiz biz iman ettik. Öyleyse bize affet, bize acı, sen merhametlerin en iyisisin demişlerdi. İşte siz onlarla alay ettiniz, onları alaya aldınız. Sonra da onlar ile alay etmeniz sizi beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz.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 İnsanın bir vazifeyle sorumluluk var ve oluştur. Bu sebeple vazifeleri ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olurlar. Bu dünyada bir kısım insanlar insanların gereği olanı vazifeleri ihmal etmiş ve bunların sorumluluğundan kurtulmuş olan birilerine. Ancak yukarıdaki ayet açıkça gösteriyor ki ilahi sorumluluktan kurtulmak ve Allah'ın huzurunda hesap vermekten kaçmak hiç kimse için mümkün değildir. Bunun aksine bunun aksini düşünmek ahlak nizamını ve bu nizamın tenebi olan mutlak adaleti inkar etmek sonuna varır. Mutlak hakim ve hak olan Allah'tır. Çünkü O çok güvenir. Ondan başka Tanrı yoktur. O yüce aşığında her kim Allah ile birlikte diğerleri tanrıya taparsa ki bu hususla ilgili hiçbir deli yoktur. O kimsenin hesabı aynı Rabbinin nezindedir. Şurası da muhakkak ki kafirler iflası olman. Resulüm de ki ve merhamet et Rabbim. Sen, Sen merhabet edelim en